كبيب مكتب ما محمود مرتزى را صلوات صاحب مقام قاب قرسين أو أثناء رسول صلوات أما بعد الأذّل الله والآفر الله والظاهر الله لالباطن الله فمن كان في قلبه الله فنعينه في دارين الله فمن كان في قلبه غير الله فحصمه في دارين الله جل جلاله وعم نواله ولا إله غيره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibkum Allah wa yaghfiru lekum Allahu ghafurur rahim Kadagallahu'l azimul celilul celdar dedalla rasuluhu'n nebi'l hasimi'l arabi'l meki'l medeni'l muhtar فنحن على ما قال خالقنا براسقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين بطلب سليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواج الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري rahlul <gülüyor> uqdatam min lisani yaftahu qawli fa ukamm bi amri ila allah innallaha bil ibad ayati <gülüyor> jeliya baslan mazdan muqaddam dina sultanun us sultani anbiya shafi'ul ruz jazaa Muhammed mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem Üzerine getirdiğimiz salavat-ı şerifenin fazaili hakkında bir hadisi şerif nefsü beyan edelim. Sadece dualar edelim ola ki Rabbimiz Teala ve Çakattas Hazretleri mübarek son günlerde ettiğimiz dualarımızı Birgah'ın izzetinde ahseni kabul ile makbul eyle ya Amin. Makbul eyle ya Kusurlarımızı affeyle ya Evvela bu fakirin lisanını hatt halal hata ve zelaldan hıfz himaye eyleye, Amin. cümlemize cümlemize dinleyip, belleyip, mucebi muhtezasınca ameller tevfik eyleye, Amin. canlarımız hulguna gelip, ellerimiz ellerimizle, ayaklarımız ayaklarımızla, cemi avzalarımız birbiriyle elveda elfrak dediği gün, Gözlerimiz tavana dikilip yavrularımızın boyun bükdü. Buyurun aşkıla. Elhamdülillah. Muhammedun aklırarak söylü. Kelimesiyle cümlemizi husn-ı hatimelerle tevfîk et ya Rabbi. Tevfîk-i dîni refîk et ya Rabbi. Âlennabiyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ''Men sallâ aleyyye merreten vâhideten Sallallahu aleyhi aşre merrâtin sadaqa rasûlullah ve nefeqa habîbullah'' Menavi hadis-i şeriflerinden bir kere Peygamberimiz buyuruyor, ''Bir kere bana salat gönderenlere cenab Allah on defa rahmet eder, tek bir salavat-ı şerife okur, halid Zülcelal ona on rahmet imzal buyurur. Neyin için? Peygamberimiz çok büyük olduğundan, Allah'ın indinde çok sevgili olduğundan bir kimsenin sevgilisinin, yavrusunun, kuzusunun, naz makamında olan bir yavrusunun gönlünü yaparsan babasının gönlü yapılmış demez olur. Halid-i Zülcelal Resulullah'ı memnun edenlerden memnun, Resulullah'a dahil edenlere Allah kasaplı ve cehennem azabında azab eder. Öyle bir peygamber bu ki, Mullah caminin okuduğu şeyi aynı okuyun, dinleyelim, beraber olalım. Bugün lihyay saadet olduğu için daima peygamberimizden bahsetmek yerinde olur. Şöyle başlayalım hutban okunur menberi iklimi baka ey muhammed senin baka baka ikliminde hutban okunur öyle bir peygamber sen. <gülüyor> haknun tutulur mahkemeyi ruzi cezada ruzi cezada da haknun tutulur yarat ben bu ümmetime şefaat edeceğim gördün mi, Allah gidemeyeceksin demez ...ve şefaat eder ve kurtarırsın ya Muhammed sen! Yalnız imanla yılsın ölem! Gülbenki gudrumun çalınır arşı huda da... Huda'nın, Halik-i arşında da gudrumun çalınır senin! Esma-i şerifin anılır arzu semada. da... Yerlerde göklerde senin ismi şerifin anılır ya Muhammed! Sen Ahmed'i, Mahmud'i, Muhammedsin efendim, haktan bize sultanin müebbetsin efendim, edebi sultansın sen ya Muhammed. Mulla Cami Hazretleri de söyledi: Bahçe tarafına gitmiştim, bütün gülleri açılmış gördüm. Ben bir Manevi bahçe tarafına gitmiştim, bütün güllerini açılmış gördüm. Gülüsten canibinden bana Muhammed'imin kokusu geliyor. Yani bütün peygamberin nurinden olduğundan, böyle güller gülüstenler, o güller peygamberin terinden damladığından ve gül olduğundan, ben Gülistan İkrimi'ne gettim de başka bir şey koklamadım, gül gelmiyor koku olarak, Muhammed'imin kokusu geliyor. Allah bizi Peygamberimizin için burunlarımızı, gözlerimizi atsın da görebilelim, kokusunu eşit edilelim, kulağımızı atsın da onun kemalatını dinleyebilelim ya Rabbi şemsi onun yüzünü, semadaki güneş onun yüzünü, belli bir saçını vasfeder. Yani gündüzün gündüzü, onun güneşin güzelliği, ziya şu onun yüzünün bahsidir. Resulullah'ın yüzünden hal kolundum o. Siz duymazsınız ya güneş böyle, her gün Resulullah'tan size haber verir. Ben onun nurundan halkolundum, onun yüzünden. Velleyli saçlarını vasfeder. Velleyli karanlık peygamberin o siyah saçının işaretidir. Bütün Kur'an suralarında, bütün Kur'an-ı Kerim'in suralarında bana Muhammed'in kokusu geliyor. <gülüyor> Anlayabilen böyle anlıyor. <gülüyor> ses e, yapılmasın keyfler var burada da her lafı içine almasın diye o kadınları durduracak orada müezzinlerine var elbette çok gelmişlerdir bugün Allah razı şimdi bir araya sıkıca oturun cemaatle beraber namazı kılmayın isterseniz ee, namaz kılındıktan sonra siz Çıkar namazımızı kılarsınız, ondan sonra gelir lihyayı saadetiz yaratıversiniz ve olsa sık sık kılarsınız. Allah razı olsun, şükürt edelim, huzurumuzu bozmayın. O 30 gündür size sabrettik, şimdi bir şey delirttirmeyin. Gümül kürmadan, gümül yaparak şükürsünün üzerinden inmeyi Rabbim nasip etsin inşallah. Biz ziyonumuzu yapalım diye toplanıyoruz. Abdülvahid-i Şaghani, Envari Kutsiyetinde salavat-ı şerife getirmek şu hasta ve faidelerini sayıyor. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın üzerine salavat-ı şerife getirmenin şöyle faidelerini sayıyor. Siz de sayalım, hep birden dinleyelim. Bir, salavat-ı şerife getirmek Anlamayan yavrular da olur. Hazreti Muhammed, Allah'ım salli ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve, ve demek, hataların affına, günahların affına, derecelerin retline, derecelerin yükselmesine, amellerin kabuluna sebep olur. Yani salavat okumak böyle, hataları affeder yüreçleri ves eder de kabul eder Allah. Daha konuşuyoruz. 2. Salavat-ı şerife getirmek dünya ve ahiret afatlarına karşı gelir. Dünya afatına da ahiret afatına da karşı gelir. Yerni kıyamette o kimsenin imanına Resul-ü Ekrem Hazretidir. Şahidi benim yarabbi, bu kulum, bu ümmetin imanlıdır, bana salavat getirirdi, diye Peygamberi şahit gitmiş olursun. Acele konuşmayın, beraber stüreti dinleyelim, serbest konuşalım inşallah. Salavat-ı şerife üçüncü, salavat-ı şerife getirmek, bütün günahların aklına şefaat-ı nedeviyeye vesile olur. Bütün günahların kul hakkı, hukuku, ibad değilse bütün günahların affına şefaat-ı nedeviyeye vesile olur. Peygamberin şefaat etmesine sebep olur. Bugün Nihya-i çıkaracağız. Salevati çok okuyacağız inşallah, bu mükafatlara nail olacağız inşallah devam ediyor. Dördüncüsü Salavat-ı Şerifiyetu'l-Mesc. Allahu Teala'nın gazabından muazzabından emin olarak Arş'ın gölgesinde has yolunup rahmeti hakka mazhar olur. <gülüyor> Demek ki sen boşuna konuşmazmışsın. 30 gündür salavat-ı şerifeden bahseder misin? Böyle fazileti varmışsa ondan birmişim demek. Hiç şüphe yok. Allahu Teala'nın kazabından ve azabından emin olarak arşın gölgesinde milletin bir mızrak boyu güneş inip de devinlerinin kaynadığı zaman evet arşın gölgesinde haşrolunur, rahmeti hakta maskar olun. Allah rahmetine mazhar eder, kandırır rahmetiyle. Salevatta böyle nefiyet var. Daha dinle yorulmaz, peygamberinizdir bu. Beşincisi, salevatı şerife getirmek. Künde evraat edip de 100-200 okumak. Nizanı ağır gelir okuyanın. Havzı peygamberiden kana kana içer, Kıyametin uçsuzluklarından mahfuz hanır. Şubat'tan yıldırım çığ altında geçer. Okuyan mübarekcen Allah'ın ma salli aleyhi seyyidina Muhammedin ve ale alihi ve sahbihi leslem teslimen kethiran kesira. Boyulmaz bir devlet. Boyulmaz bir devlet. Allah bize Mahsa lütfundan lütf etmiş bize, ihsan etmiş de Muhammed ünlesi olmuştur elhamdülillah. Altıncısı, salavat-ı şerife, dünyada cennetteki makamını görür, salavat-ı şerife okuyan kimse ahirete irtihal verken gözünün şulaları döküldüğü zaman gözü, ana dikilip de tam bitirdiği zaman Allah Allah imanla götürüyor Rabbim. <gülüyor> Hiç kimsenin çareleri yok. Annen de baba, boyun dökmüş, baban da boyun dökmüş. Oğlanların da boyun dökmüş, kızların da boyun dökmüş. Seni sevenler de boyun dökmüş. İmkanı olsa bütün varlıklarını verirler. Seni yani dünyada erelemek isterler ya, imkan yoklar, artık, Hep böyle olacağız, hep kollarımızı şerif Allah'a kavuşacağız, Allah imanına kavuşur Dünyada cennetteki makamını görür salavat-ı şerife okuyan, sonra ölür ve âli merkebeleri idrak eder. Ali merkebelere kavuşur. Topladın ha topladın. Daha toplayacağız bu Kabe gelmez sana. Mi, peygamberini millete unutturmanın için bütün şebekelerin her başvurdu. Gençler peygamber sevgisinden mahrum oldu oldu Allah göstermeye. Bunun için onlara duyurmak peygamberini göstermek lazım nasılmış diye kusura kalmayın. 7 Nebiyy-i Muhterem Efendimiz'e salatü selam okumak, Allah dinde ibadetlerin en makbulundan, Allah dinde ibadetlerin en makbulu, Hazreti Muhammed'e salavat okunmak. Bir amuca gözüme görünce birbiri hatırıma geldi, onu söyleyeyim. Sema ile yer birbiriyle, Semai ile birbirleriyle ittihâ et giber. ki: Sema diyor ki: Rahmetiniz bile bizden iniyor. Güneşin bile bizden vuruyor. Aylığınız bile 29 mu, 30 mu geleceğinizi biz terhib ediyoruz. Yıldızlar bütün meyvalarınızın rengini veriyor. Ay lezzetini veriyor. Güneş tadını veriyor. Bak, bütün melekler bizde, hiç günah etmezler. Cebrail bizde, Nikail bizde, İsrafil bizde, Ezrail bizde. Bir ül Mamur var bizde, arşı ı Ağzam var bizde, levh Kalem var bizde, Sidret-i var bizde, Kalem bizde, Arş bizde, kız bizde. Yeryüzü, Allah seni çok mütlü salgıtmış. Hiçbir şey cezim yok, diyor sema yere, daha uzun bunlar ya, ancak bu kadar diyebileceğim. Yerin kulağına Rabbimizden hatipler rida duyuluyor. Desenle, bütün sizlerin hal olunmasına vesile olan iki cihan güneşi Muhammed aleyhisselam, bizde doğacak, bizde büyüyecek, ...ve Medine-i Tahir'e bizim toprağımızda yatacak desen de, bütün şama suzul suzul ağladılar... Ya arş-ı diyor ki, Ya Rabbi çok müteessir oldun Muhammed'in yanında olmadığıma... hadi davet ne olur o Muhammed'ini de, ...mubarek ayaklarının tozlarıyla benim üstüne bir bassın... ...üstüme ayağının tozu olsun dersin... Muhammed, bu kadar halin <gülüyor> mahkumda, şuyle devletle, devletle, devlet mahkumlaştılar. Nişan mahruktan, nişanı kaltitmezdim Muhammed halgulun masaydı. Allah şefaatine ayırdı yaran. Nasıl bunun salavatından bahsetmen? Nasıl yolunda burdan ulman? Nasıl gecelere kalkıp da? Allah şefaatine nail ettiği sırlı su zaman nasıl ta uzak yerlerden yerlerden gelip de lichayi seyyadetini elin elindeki şişerin içinde olsun görmeyi istemem. Onun lichayi seyyadeti Yahut kılıcı Yahut da kırmacı bir yerde bulunursa, e, elde bulunursa evde bereket var. Azap çeken bir ümmet Muhammed olur da peygamberin mübarek sakalından bir kim konulacak olursa kabrinin üstüne kabrin azabı Nure Tebdül olabiliyor Bir canide bulur, bir bulunur, millet salavat-ı üstüne hüzün eder. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Okumaya başladın mı Allah onların günahlarını attı mahkıde hep inşallah. Yani böyle fazileti olan peygamberden bahsediyorum. Sen yalan yalan cümleme, açıl bir aşkla. <gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husna hatimeler sevgi git <gülüyor> Hocam benim bir şey tahtsıma gitti. Otuz gündür en evvel ondan konuşuyorsunuz. Tükenci zannediyorduk. Daha doluyuz Peygamber'in evsatı. Şairin biri diyor ki, dünyanın genişliği kadar büyük ağzım olsa da Peygamber'den vasfetsen günde gününü diyemem. <gülüyor> Şairin biri diyor ki, bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizler mürekkep olsa, yer göz kâhid olsa, Hazreti Peygamberden vasıf yazılsa, bin dediğin teciğini kimse vakt edemez de konuşamaz. Allah onu geldi nurinden salgıtmış. Bütün peygamberler onun hürmetine atılmış, Allah onu tek olarak Göndermiş, sevmiş, sevgirmiş bize de elhamdülillah kıyılandır olarak nasip etmiş elhamdülillah. Daha istemiyor musununu? Şekir falavat okumak, meclisleri tezimle tembih eder. Bir mecliste okundu mu? Ne kadar konuşulursa konuşulsun, işinden, gücünden ve en sonunda bir salavat okunursa, konuştuğun bütün sevaba teftil oluyor. اِنَّ الْحَسَنَاتِ اِرْفِتْنَتْ سَيِّعَاتِ En sonra bir salavat okumak. Eskiden adetlerimiz gibi ne diyordu bilim büyüklerimiz, şimdi unuttuğumuz ya. Yani bayrak nedifil Hazret-i Muhammed'e salavat dillerdi. اللّٰهُمَّ سَلَّ عَلَىٰ سَيْنَا مُحَمَّدٍ وَاَلَىٰهِ وَسَعْفِي وَسَلَّمُ O lafifeler, o sözler neler? ...sevaba imzuladışsın diye salavat okunlardı. Şimdi de onun yerine, bilmiyorum, ırakını içiyorlar... ...bir milyon balı mı yapıyorlar, bilmem, bans mı oynuyorlar... ...peygamberin ben onları bilemiyorum, şu tür görmüyorum ki, etmiyorum ki, görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Salavat-ı şerife okumak, meclisleri tezgin eder, meclisi ziynetler, temlil eder... Fakir ve sıkıntıların destrine yekâhene çaredir. Fakirlik, borçların neyir? Çaresi salavat-ı şerife okumak. Allah, fakirlikten, sıkıntıdan, sıkıntıların destrine yekâhene çaredir Ve çok okuyanın ehli cennet olduğu gapt-ı gibidir. Çok okuyanın, Ehli cennet olduğu keski muhakkaktır. <gülüyor> Allah'ım çok o bize yarabbim. <gülüyor> Dokuz. Salavata devam eden kimse, yirmi cezada, ceza gününde, mahser gününde, peygamberimize en yakın olacak kimsedir. Peygamber'e en yakın olan kim, hep Hadis-i Şedif'in mahalini yazmışlar, en yakın olan kimsedir. Allah'a yer Allah'a yakınlık, kabrinden nur olur. Salavat-ı Şedife okuyan kimse mahşarda, Peygamber'inize en yakın olan, neyin için okuyun da? Pek seviyorum da onun için okuyorum. Pek seviyorum da onun için mi? Yuhşarılma umâmen ahadda! Elma umâmen ahadda! Bizi sevdiğiyle beraber haşrı olur. <gülüyor> Gülüyor> <Hı>. <Gülüyor> Tek oturalım, tatlarımızı da derleyelim vaktına. Açılalım biz daha, açılalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Kelimesiyle cümlemizde husus hatimeler tevfik etti ya Rabbi. Doyduğumsa buradan öteyme geçeyim, Resulullah'ın vasfından doyabildiğin ise boyamak ve usanamak, Allah bizi usanmanlardan etmesin. Amin. Salavata devam eden kimse, yevmi cezada Peygamber Efendimiz'e en yakın olacak kimsedir. Allah'a kurbiyyen kabrinden nur olur. Salavat kabrinden nur olur. O karanlık kabri zıya ile doldurur. Onuncusu, salavat-ı şerife okumak, kalpten pası siler, kalbin siyahlığını siler, nifak temizler, münafıklığı, şakiliği temizler, duşmanlara karşı kalkan olur, o memleketi düşman istila edemez. Elhamdülillah, okuyan kimse varsa, bütün müminlerin kalbinde bu kimseye karşı muhabbet tecelli eder ve devam edilirse fahri risaleti ellele rüyada, ...sonra açıktan görmeye vesile olur. İlki okuyu okuyu peygamber efendimizi... E, ...yani dünyada çok görmeye başlar... ...ondan sonra da okul kanan murafabaya aldığımız peygamberimizi açıktan görmeye başlar. At onlardan zamanı olsa da biysem sana olur ya, imkan yok. Kayseri'de ahirete de işte, Haliden Ali Efendi hocamızdan birisi... Abdülmukadir Geylan-ı Kuddise Sirrahul Aziz Efendimiz'e teslim olan zatın birisi onun halifelerinden var diyor, mut gibi ağlıyor. Niçin ağlıyor ustam? Bir kaygınız mu var? Evet. Gün de Resulullah'la görüşmek imkan oluyordu. Benim Resulullah bana görünmez ve onun için ağlıyorum bir husulum var. Bir sünnet tercih ettim demektedir diyor. Mut gibi ağladı ve omuzdandı, güleraktan o yandı diyor. Ne oldu Müsrün? Elhamdülillah dedi diyor. <gülüyor> Mü'min-i kâmin, birisi öyle diyor İmam-ı Şahrani Hazretleri. <gülüyor> Hinde Peygamber Efendimiz'le kabrinin üzerine elini koyarak konuşmazsam, hem Arafat Dağı'nda, Arafat'ta Hüccac ile bulunmazsam, Kendimi hicalı müminimden saymam bence. Allah'ın böyle olgun, böyle yetişkin kulları var, Allah onların sevgisini içimizden çıkarma ya Rabbi. Şöyle ayeti cebiliğe döneyim, açın bir açıla. <Sessizlik> <Allah. Sessizlik> <Sessizlik> Kelimesiyle cümlemize husn-i hâtimeler tehdit etti ya Rabbi. Estağfirullah bismillah! Hul-i'nri kuntum habibim Ahmet Muhammed! zat sevdiklerini ittiâ eden gafillere söyle ki tarafından, beni sevdiklerini ittiâ eden gafillere söyle ki, eğer siz allah Teala'yı hakikaten seviyorsanız, hakikaten Allah'ı seviyorsanız, Fettebiûni, bana ittiba ediniz, benim gösterdiğim yola bir onlara, benim tarafımdan. İyice anlayamadık hocam. Buran iki enfarra ancak bu kadar anlayabiliriz. Yok, sen anlatmak istersen iyi anlatırsın ve anlayabiliriz. Nasıl anlayacaksın şimdi? <gülüyor> Sebebin yüzün değililmesi lazım ki o zaman anlayabilirsin. Şu nicen kumayı yani bir onlardan çok şükür. Yani. ki, yahut ya nasara, niye biz siz bu putlara datıyorsunuz? Allah'a bizi kavuştursun diye arada vasıta ettik dediler. Biz Allah'a gülüyoruz, seviyoruz da Allah'a sevgiye daha çok faydaları olsun diye araçtan, baştan yaptığımız putlara onu uçunda atıyor. Allah'ımız bu hakla dair bu ayeti, celileyi buyurdu. Beni sevdiklerine iddia eden o kafirlere o zalimi takdirlere, o dinsizlere benim tarafımdan söyle onlar bana muhabbet, muhabbet etmiş olmazlar, sana itibar etmedikçe, senin gösterdiğin yola gitmedikçe buyuruyor Allah. Anladın şimdi değil mi? Anladım. Yuhfifkumullah. Cenab-ı Hak sizi bana tabi olursanız, sizden razı ola, eğer bana tabi olmazsanız, Yerin gösterdiği yola gelip de cinder olmazsanız, Allah'a bin defay olmasanız.